Evet, geçen ders beyin hakkında konuştuk. Şimdi biraz psikolojinin temellerinden konuşacağız. Bugün ve Pazartesi günü Sigmund Freud ve B.F. Skinner'la ilgili iki yaklaşımdan söz edeceğiz. Ve bunlar psikanaliz ve davranışçılıktır. Bugün psikanaliz üzerine duracağım. Gelecek haftada davranışçılık. Şimdi. İyi ya da kötü, Freud tarafından çok derin bir şekilde etkilenmiş bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi sizden ünlü bir psikologun ismini sorsam birçoğunuzun yanıtı Freud olur. Freud yaşamış en ünlü psikologdur ve 20. ve 21. yüzyıl üzerinde çok önemli etkilere sahiptir. Biraz biyografik bilgi verelim. Freud 1850'lerde doğdu. Hayatının çoğunu Avusturya'nın Viyana şehrinde geçirdi fakat Londra'da öldü ve İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Nazilerin Avusturya'yı işgal etmeye başlamasıyla beraber Londra'ya kaçmıştı. Freud yaşamış en ünlü akademisyenlerden birisi olmakla beraber herhangi bir